Nitekim Cenabı Hak Celle Celaluhu şöyle buyurur: Onlara işte size cennet, yapmış olduğunuz iyi amellere karşılık ona varis kılındınız diye seslenilir. Cennetin vasıflarını öğrenmeye karşı ne kadar arzuluysan o kadar çok Kur'an-ı Kerim'i oku. Zira Allahu Teala'nın açıklamasının ötesinde bir açıklama yoktur. Cennetin vasıfları hakkında bilgi sahibi olmak için